Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz şükür ve şikayet. Şükürde nimet artıyor şükürde. Büyük kul ne kadar şükrederse o kadar nimeti artar. Şikayet ise dert artıyor muhtemelen. Gerçekte bize insan olarak... Şükürden başlayıp bir yere yani yolumuz yok gerçekten. Ayet-i İkrim inşallah. İbrahim ayet 7'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz teezdene rabbiküm. Ve iz teezdene rabbiküm. Rabbiniz buyuruyor ki teezdene burada ilan etmek, bildirmek anlamında. Yani Rabbiniz ilan ediyor, bildiriyor. <gülüyor> burada farklı bir kelime bu arada. Yani Allah'a taraf buyuruyor yerine burada teezdene geliyor benzer. Geliyor burada. iyi etmek, bildirmek yüksek ses anlamına geliyor. Bize Mevlamos Rabı bildiriyor. Neyi bildiriyor şimdi? Lein şekertüm. Eğer şükür ederseniz, Mevla biliyormuş. Lein şekertüm. Eğer şükür ederseniz. Ne oca cevabına geliyor şimdi? Le eziden lekum. Elbette Mevla diyor onu daha artırırım, ziyade ederim. Allah böyle buyuruyor. Bela bela buyuruyor. Eğer şükür ederseniz, ederseniz, elbette ben de onu arttırırım, yani nimet arttırırım. Nedir nimet? E, sağlık, sıhhat, Korkudar emin olmak, güvenme içerisinde yaşama tabi rızık da sahip olmak. Veleyin kefer <gülüyor> tüm Eğer küfür burada nankörlük anlamına geliyor burada. Yani küfür nimet anlamına geliyor. Eğer nimete karşı bir inkarcılık ederseniz şikayete bulunursanız اِنْ azabı لَشَد۪يد۪ Bakın. Eğer demek ki bir insan nimetleri görmesinden gelip de her insanın ihtiyaçları vardır. Bahsettir. Yani bir insan maddi açıdan olsun, baş açıdan olsun, ne kadar refah seviyesinde de olsa yaşantısı mutlaka bir eksiği vardır kişinin bir derdi vardır. Huzursuzluğu vardır. Göğünde darlık o her insanda vardır galiba. İşte bir kimse nimetleri görmeyip de yalnızca eksiğini görürse bu zaman o zaman ne oluyor? Nankörlük oluyor nimetlere karşı ve bir şekva. şikayet oluyor. Şükürde ne azalmakla yetmiyor böylebürüyor inne azabil leşedid azabım da çok şediddir Mevla buyuruyor. Kime karşı? Nakülere karşı, şikayetlere karşı. Hele kulun Mevlamızı kullara şikayet etmesi Allah katında gerçekten çok bir saçmalık muhtemelde. Çok saçmalık Allah katında. Yani Yaradan Mevlam Mülk Mevlamızın, Kul Mevla'nın kulu. Her şey elinde. Diye değil, hayır. Her şunun şey kul kut elinde Mevla'mızın. Bir de Mevla'mızın bir kaderi var, takdiri var. Yani bir aile reisinin bile bir plana vardır, projesi vardır. Aile reisinin bile. Mevla'mızda bir takdiri vardır ki kader-i iman denir işte buna. Bir insan kadere itiraz ederse yani tabii takdirine kabul edilmezse bir de kişi onu kullahlık ederse bu gerçekten Allah katında kulu arasında, meyit arasında çok bir saçmalıktır bu. Yani düşündüğümüz zaman yani şikayet hakkımız yok. Şikayetleştir gerekiyor, şikayet edilmesi gerekiyor. Yani insan, nasıl Allah şükredebilir? En iyi eğitimci, tabi Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Hazretleri en iyi eğitimci olur. Kadışları Buhar-ı Müslim'de. Bakın Peygamberimiz'in buradaki, bize önerdiği bir tavsiye. Nimetleri görmemiz için ve şükür için. Ünzuru ilamen men huve esfele minküm bakınız. Ünzuru bakınız. Bakınız. Yani ibrette bakınız. Ilamen şu bakın ki huve esfele minküm. Yaşantısı sizden aşağı olanlara bakınız. Yaşantısı. Sizden aşağı olanlara bakınız. Bu tabi her açıdan. Mesela bir insanın Allah'a bir gözü görmüyor derim. Sakatım bir şey oldu bir şey oldu arkadaşlar. Şey. Eğer bu kimse iki gözlü gardına bakarsa, Allah şikayetçi olur. Ama bu kimse onun biri gözü görüyor, diğer gözü görmüyor. Hiç görmeyen de, gözü görmeyen de var. Onlara bakarsa ne yapar? Allah şikayetçi olur. hasta bir insan ne yapacak? Daha hastaları var, yatağa bağımlı var. Yani elini ağzına götüremeyenler var. Tuvalete çıkamayanlar var. Hatta konuşamayanlar var. Onlara bakmak gerekiyor. Demek ki her konuda... Yani malda, mülkte, evde, binada... Mesela bir kimsenin... Eski mudalı bir arabası var. Eğer yeni mudalı arabalara bakarsa... O zaman Allah verdiği arabanın nimetini küçümser bu. Şikayete başlar... Neye bakması gerekiyor? Arabası olmayanlara var. Kış kar tipi de ya yani sıcakta drone bekleyenler var. Saatlerce aptal bekleyenler var. Peki, peygamber aradığımız bize tavsiyeleri bu şekilde. Demek ki bir insan yaşantısı, sosyal hayatı eğer biz onda aşağıya ona bakarsak o mankenin nimeti görür. Ve la fevkalekem düşünce onlara bakmayın bir aleme Allah Teala Celle Cale, çok şükreden bir kimse varmış. Bunlara deniyor şakirin. Nasıl sabirin vardır, zekirin vardır. Bir kimse Allah Teala Cale, çok şükür çok şükrediyorsa Bunlar da şakirin denir. Zaten şakir, şakir isim faildir. Şükredici. Şakir bunun çoğulu. Böyle bir kimse, yani Mevlamıza çok şükreden bir kimse, yolda giderken bir atın ayağından nalı bir taş parçasına hıza çarpıyor, at gidiyormuş, Tabii atayan nal var, onun nal taş başına çarpıyor, taş atmayanın fırlıyor, bunun yanına geliyor, yanına geliyor, yanına yarmış ama kanıyor yana, yana kanıyor, akıyor. Allah'ım sana çok şükür. diyor. Allah'ım sana çok şayet Allah sana çok şükür. yanında da bunlar bir kız bir adam diye bunun şükrü var mı diyor? Kız diyor? Adam başına biraz arkasına koşup ve diyor müşküb bunun bu şükrü var mı burada diyor? Aslına taş bir adı yanağı yaradı. ya. O taş ya gözüme gerçeği diyor. Ne oldu o zaman ben diyor. Demek ki bakın beterin betini görmek, da aşasını görmek gerekiyor. O zaman kul yani yolda giderken bir suçu yok. Tabii karşıda suçu yok. Altın ayağından bu taş fırlamış yanağı yarılıyor... İş kızmıyor, kızamıyor da onlar böyle. Çünkü Şükür makamında, Şükür makamında, bak ne diyor? Ya o taş gözüme gelseydi, tabi yanak yer bu geçer. Ama göz çıkarsa yanak göz gelmez tabi. Yine böyle bir kimse, Allah şükürden bir kimse varmış, bunu da bir arkadaşı buna kızarmış. Ya bu şükür şükremedenmiş böylece her şey şükür olmaz demiş böylece. Bu şüküre karşı olay kişi bir gece evine giderken bu yakalanmışlar, gönü güçleri yakalanmışlar. Ver o semte bir adam öldürülmüş. Gece kanununda, Resulümüzde tabi her zaman kanlı geceleri bir öldürülmüş. Polisler, jandarma kimse güvenlik güçleri etraf arayken bunu görüyorlar. Ya bunu tabi bir zanlı olarak bunu sabahtan o zaman tabii göz atamaz yok. Sabah kadeş çıkacak. Bunu götürüyorlar zindana kapıyorlar bir odaya. Bu zindanı tabii görünce artık çıldıracak. Adam yani şükre karşı çok şikayetçi şikayet Yani sabırsız şikayetçi kişi artık Kalklayacak sizin, atanacak kendisi. Başıma geldi Ertan. Böyle artık tabii saatlere geçiyor, sizin burnuları geçiyor, krizler geçiyor artık, saatini, saatini derken, irade da yorulmuş, uzanmış, yakmış. Tam uyumuş, cindan kapısı açılıyor, açılıyor. İçeriye gerçek katil yakabı onu getiriyorlar. Gerçek katil ama bir yere bilmiyorlar güçlü kuvveti iri yara giremiş böyle beş altı tane güvenlik güçleri zorlatıyorlar böyle getiriyorlar içeriye. Şimdi öyle ki o güvenlik güçleri bu adam diyorlar belalı çok ikinci adam ne yapalım bunları ikisini aynı birbirine bağlayalım birbirine bağlayalım da kaçamasın diyorlar böyle zincirle o gerçi kat ayağını bunlara zincir bağlıyorlar. Bu tabii tam yeni uykuya dalmış. Uyunuyor. Tabii kızık tabii kaçıyor. Bakıyor, karşı bakıyor. E, Kalkıncı bir insan. Adam yürü yarı, haydut bir insan. Asasını keştik, keştik. Yani suratı başka bir insan kendisi. Tabi o adam bağırıyor, çağırıyor, küfürler ediyor. bunu bunun dağılıyor. Neyse dönüyor saatler iken, bir tane uykuya dalmış böyle. Tam uykuya dalmış. O katil, bakın arkadaş, oldu tuvale sıkıştım. Gel bakalım. Ayaz zincirle bağlaştılar tabi. Onlar böyle kalkıyor, tuvale gidiyorlar. Bu arkadaşın bir ayete bekliyor, işini görüyor. Oradan geliyorlar. Mesela yatıyor yine, yine tam dalıyor, yine kaldırıyor. Ya yani ister olmuş ol, aydın. Bunu birkaç tane gece, kuzeye kaldırıyor işte böyle. Kaldırıyor, gidiyor. Tabii pis kokuyor orada, açı zindanda orada tuvaletini yapıyor orada, bir şükrü yapıyor orada. Pis kokuyor da orası. Orada Bekti'ye beş 6 sefer, şimdi sabah olunca, arkadaşıyla Mettip yazıyor bu, zindandan daha çıkarmış da kadıya. Mettip arkadaşına yazıyor. Arkadaşı çok şükür edermiş. Arkadaş sen haklıymışsın diyor, şükür etmeye diyor. Ben şüküre karşıydım, çok şükür açıydım ama diyor, Şimdi başım diyor öğrendim ki şiş lazımmış diyor. Allah şükür şu anda diyor. Olay anlatıyor. Eğer diyor benim pisar diye benim başıma gelseydi diyor. Ben sıkışsaydım böyle kaldıramazdım. Kalkmazdı böyle böyle. Onu ben ne yapardım öyle diyor böyle. bitir varmış diyor. Hazretme <Gülüyor> bir gün Peygamber'in suratı Aleyhisselatü'ne Ya Resulallah Ey yürümbali nette hızı Peki Hazretme Peygamber Peygamber'e bir gün Ya Resulallah Hangi malı edinelim Bir tavsiye edersin böyle Mal olarak Hazretme Kale Aleyhisselatü'nü Lisanen zakiren Ve kalben şakiren Peygamber'in tavsiyesi Lisanen zakiren zikreden dil zikreden dil Allah zikreden dil ve kalben şakiren şükreden kalp bu elin diyor yani dil Allah zikredecek Allah aşk edecek Peygamberin arısı her sözü mutlaka bir ati keremeye dayanır amca Bela bire Bakara suresinde sem billah eskürküm Veşrûlî <Sessizlik> velâ tekfurun. Mevlam diyor. Fezkürûnî <Sessizlik> kullarım beni zikri edin. Edin zikir. Nedir zikir? Mevlamızı hatırlam, unutmama, gafil olmama yani böyle. Benim Mevlam Rabbim var. O Rabbil Alemindir. O her şey yöntemdir böyle. Fezkürûnî <Sessizlik> <Sessizlik> Emir. Her emirde bir şart vardır Adım Emirde şart vardır. Şunu yap. Yapmazsan ne o yapmazsan olur yani böyle? Fezkuruni <gülüyor> beraber yok böyle şükrediniz emir. Şartı ne? <gülüyor> yani Ez-kurukum ben özlü Yani sevabı de ile karşılığı ile ben özlü zik ederim Demek ki kul Mevla'sı zikri tesürece kul Allah huzurunda Allah kulunun zikrini kabul ediyor. Böyle buna gereken karşılığı veriyor Mevlam'a böyle şey. Yani devamlı lisanen, zakiren, zikreden din, abdül işlemi muhteşemler. Hatta bir insanın yünüp haldeyken de ve kadınlar ayet günlerinde de bu zikri yapabilirler. Olurur. En kısası ismi Celal. Allah, Celal'i, Allah, Allah, Allah böyle. Allah Allah Allah Allah ama olmadı öyle. Ya Allah derken Allah bilecek ama böyle. Bu Allah Rabbi alemindir. Yaratan odur. Yerin göl egebeni odur. Her şeyi yaratan var eden cennetin odur. Allah derken bilme gerekiyor böylece. Yani bin defa diyeceğine on defa demek gerekiyor. Yani densim. Ama bilinçli olsun Allah, Allah Celleşah'e. İsteyen tabi kelime-i söyler. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunda nefi ve ispat var böyle şey. Türkçe anlamına buna verilemiyor tabi. La ilahe illallah. La nefi menfi, olumsuzluğu için böyle şey. Bu da cinsin nefiden la. La, la melebi çok anlamına gelir burada. La ilahe, ilah yoktur. Cins ilah, alimlerde. İllallah, ancak Allah. Diyecek. Önce nefi, sonra ispat deneyeceğiz. Önce kalpte ilahları atmak kaptan, Rafları atmak kaptan böyle. La ilah temizliyor, illallah. Yani önce kabı yıkayıp temizleme, Sor içine yiyeceği koyma muhtemelen. Bence. Önce nefi. Bence. Önce mesela yangını söndürme, ondan sonra onarma. Önce zararı giderme, ondan sonra yararını yapma böylece. Yani Kelime-i tevhid bunun için eftali zikir buyuruyor. Eftali zikri dair Allah buyuruyor. Ve şükür vela tekfürü Mevla buyuruyor. Kulam bana şükrediniz. Nimetime nakörlük etmeyiniz. Beni şikayet etme Mevla buyuruyor. yok Allah nimetine şükür gerekiyor. Mevla Hazreti. Ne vermişse Mevlam? Ona şükür gerekiyor. E, şükür ne yapıyor? Nimeti celbedi çekiyor. Şükür Mevla. Demek ki bir insan eğer kendisine Mevlamızın e, nimetlerinden daha boğulması, işçisi ne gerekiyor? Dua yerine şükür Mevlamıza. Şükür. Ama nedir şükür? Tabi gönülden. Yalnız dilin bir şükür demesi tabi yetersiz. Mevlam buyuruyor Sebe 13'te Bismillahirrahmanirrahim. İmmelü ale Davud'e şükra. Bakın şükür nasıl olacak? Bunu bizim Eylül görüyor. buyuruyor. İmmelü ale Davud'e şükra. Ey Davud'un al ehli. Davud'un ehli. Davud Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam biliyorsunuz hem peygamberdi hem de devletin başka ne davet yaşamadıkları yani büyük bir lüks sahibi hem maddi hem manevi açıdan tam nimetlerin zirvesinde kendisi. Öyleyken bir oruçlarda bir gün tutmazdı. Neden böyle yapıyordu? Açtır hale bilmek için. Bir sırrı, bir atasözü vardı bize biliyorsunuz öyle. Tok açlığı bilmez hale Ya O da işte hem peygamber, hem başkan olduğu halde ne yapardı? Bir gün oruçluydu. Yani ağaçların durunu biliyordu. Bir gün de oruçluymazdı kendisi de. Burada Mevlam kulu buyurmuyor da iyi i'melü buyuruyor. Yani burada incelik burada. Yani kulu ayda buyuruyor Mevlam buyuruyor. Yani şükür deyin. Buyuruyor mu da i'melü. Burada şöyle bir müfesle buyuruyorlar. i'melü amelen salihan. Yani amel-i salih işleyerek allah Teala kulluk ediniz. Amel-i salih işleyerek. Çünkü nimetler yalnız dil damak tadınınla sınırlı değil. Yani bir insan sevdiği bir şeyi ağzına alır, çok hoşuna gider. onu yer. Ondan kişi bir zevk alır da oh çok şey ne güzelmiş der. Bu damak tadının bu karşılığı. Halbuki nimetin bütün beden yer alınıyor. Nimetten yer alınıyor. Bu işin şükür nasıl olacak? Bütün bedenle olması gerekiyor. Şükürden bütün bedenle olması gerekiyor. Nasıl olacak peki bu da? Bedensiz ibadet. Bunların başına tabi beş vakit namaz böylece. Namaz yani namaza kul ne yani Kul namazda bütün bedeniyle Mevla'ya teslim oluyor. Ona kulu geliyor namazda ayakta, rükuda, secde, oturduğu yerde hep Mevlana beraber. Hiç boş yok da, hiç boş yok da fazla. Mesela oruç olan bir kimse oruçluyken uyuyabilir de, işinin dünya işini yapabilir de, konuşabilir de, gaflet olabilir. Fark etmez, orucu bozulmaz yani. <gülüyor> orucu oruçlu bu şekilde. Namaz, namaz farklı bir namaz ama böyle. Namazda kul zaten niye tegiriyor namaza? Niye tegiriyor? Allah'ım sen şimdi işte namaz kılacağım diyor. Kıbre yöneliyor. Tekbir aldı mı? Allahu Ekber. Bak. En büyük Allah. Bu tekbiri adı iftita tekbiri. iftitah Açış tekbiri böyle. Ne yaşıyor bu? Anahtar bu tekbiri. Allahu Ekber Cezalü anahtar, manev anahtar bu. Açış tekbiri adı da ne yaşıyor bu? Manevi kapıları açıyor. Açıyor. Demek ki namaza giren bir kimse, abdestin güzelce alsa, niyetin güzelce yaparsa ve bu kimse bu tekbiri de anlamını bilerek güzel söylerse, Allah haber deyince Allah'ın büyüklüğü karşısında yok olursa, yani fenafil olsa kişi olursa nedir? Anahtarı açtı, anahtar açtı. Artık bu kimse mağribi mi girdi? Bu tebliğin ismi de tekbir tahrime, tekbir tahrime, haram kılan tekbir. İki isim var böyle. Allah ibar, tekbir. Bir ismi de tekbir tahrime, haram kılan tekbir adana geliyor. Haram kılan tekbir. Kul Allah ibar dedi mi? Artık haram başlıyor. Ya namaz ya başlıyor. Ne başlıyor? İnsan namazı artık konuşamıyor. Sağa sağa bakamıyor. Bir şey içemiyor. Konuşamıyor, gülemiyor. Yani haram kılan tek bir bakım. Bu için kul girdiği girdiğinden sonra artık hiç boşluk yok. Sübhanerke okuyor. Evz-i Besmele, fatiha Şerif, Sure, Rüküder, gene Rükü Tesbiyatları, Kalk yesimi Allah'a diyor diyor. Secde tekbirlere Hiç boşu yok. Kul Allah ile beraber böyle. Hem bedeniyle böyle. ayakta rüküt her halinde bedeniyle. Bunun için en büyük şükür bilinçli gerçek namazı kılmak. Ama bilinçli olması namazın namazı. Arkadaşlar. Yani namaz dinin direğidir. Onu haşa böyle harfe almamak İşlerin altına sıkıştı vereyim. Şu namazda bir çıktın aradan. Dememiyor. Yani asr-öz ömrüde insanın hayatında belli noktası namaz olması gerekiyor. Bunun olması gerekiyor. Vela buyuruyor. İ'melü ale davudu şükre davudun âli. Tabu'nun onun çoluk çoluğu da Peygamber tabi da böyle. O en büyük nimet okkenin kavuştu dünyada. Vela biliyor Onlara Şükrü ameli Salih ile yerine ama Başta sağ be. Başlar beşek namaz olmuş oluyor. Yine melam buyuruyor. Vakmiyor şekir. Ve, Ve kalilün min ibadiye şekür. Ve kalilün ama ne azdır ne azdır. Min ibade şükür kullarımdan şükredenler de ama çok azdır mevla buyu Demek ki azmış şükür edenler böyle şey. Işte. Tabii çok şükür dendiğiyle de çok ama anlamıyla Şakir'in zümlesi azdır. Şimdi inşallah Kuran-ı bir örnek bakırdı inşallah. Çünkü şükür etmeyen bir kimsenin başına felaketlere gelebildiği gibi nimetlerin alındığı gibi, eğer bir toplumda, bir devlette, de, bir ülke halkıda eğer şükürünü nakil ederse, şikayet ederse nimetine gidiyor. Şimdi inşallah konukelim Kerim'de bir örnek bakalım bunlara. Eğer devletler varsa. Mesela en uzun ömürlü süper güç... Osmanlı devleti dünyada muhtemelen. En uzunlu süper güç. Amerika mesela... ...ikim yaşı savaşından sonra... ...orta eşitli süper güç oldu. Ama artık tükeneyordu bitiyor muhtemelen. Yani bitiyor. Bir asrı sürmüyor bile böyle şey. bizlere... ...Sebe suresi okurayken de. Sebe suresi var. Oradan okurayım inşallah lekat kanelise bein isim a'ya. Bu mealı bizlere lekat kane lise beyin. lekat kane lise beyin. Sebe cemada bulunan bir şehrin ismi. Meşhur Belkıs vardı Belkıs. Sebe melikesi. Yani Sebe bu Belkıs'ın başkenti, başyeriydi. O merkezdi devletin. Belkıs. Belkıs babası insan, annesi cinlerdendi. Bir gün bunun babası genç delikanlıyken yola giderken bakıyor bir kır yolunda bir beyaz alıcı yılan, beneği yılan dövüş kavga Bu bakıyor, karşıdan bakıyor. O beyaz yılan yenilecek. Bunu boğalacak, öldürecek yani nefse. Bu Bunu kurtarıyor. Kurtarıyor bunu. Beyaz, benekli yılan. E, cinler bu şekilde girerler. Girerler böylece cinler. E, beyaz, benekli olur cinler yılan girince. Bir de bunların farkı düz gider bunlar. Diğer yıllar gibi bir şey yapmazdı. Düz bunlar. Cin yılanlar derler. Bu tabi o ne olduğunu bilmiyor. Bu yılanı kurtarıyor oradan. Gece yarısı kapı vuruluyor, İki tane asker. Efendim seni padişahını çağırıyor. Davet ediyor. Allah'ına padişahı nasıl ben davet ederim? Bir padişah. Yani ki ya böyle? Efendim işte size davet ediyor padişahı. Peki çıkıyor. Bir yolda bakıyor ki bunlar insan değil bunlar. Anlıyor bunların cin olduğunu böylece. Ama çıkmış da bir yolda. Götürüyorlar bunu. Bir cin padişahı sarnı bunu. Oraya götürüyorlar. Şimdi bakıyor. Cin padişah oturmuş tahta. Yanında bir, bir genç de var. Delikanlı. Peki bu bana cin padişaha Sen bugün benim oğlumu kurtarmıştın. Efendim ben bir şey yapmadım bir şey. O diyor ki çocuk evet diyor. Abi diyor. Ben yılan şeklindeyim diyor. Sen beni kurtardın diyor. Yoksa özlecekti beni o. İşte diyor ki cin Padişah, sen bana bir ilik ettin. Benim yavrumu kurtardın. Neyse sana vereceğim diyor. Biz altın çok diyor. Ne sana vereceğim diyor. Seni ödüllendireceğim. Bu da diyor ki ben diyor parayı sevmiyorum. Işte bu da sevmezsen sevmezsen parayı. O da sevmiyor parayı. E, para istemem. Peki ne istiyorsun? Şöyle diyor. Ben diyor, bekarım diyor. Evlenemiyorum diyor. Eğer bir cinli bir kız varsa diyor, onu da diyor. Ben bunda hevesim var böyle diyor. Palaşı da peki diyor. Benim kızım var onun vesaire veririm o zaman böyle diyor. Evleniyor. İşte o cinli kızdan beri kız dünyaya geldi. Beri kız dünyaya geldi. Şimdi bir erkek cinli evlenirse, erkek insan, cin dişi olursa, doğan çocuk normal doğar, yani görünür böyle, katı olarak görür böyle. Eğer erkek cin, insan kadınsa, yani bir cin ev, cinli erkek, bir insan kadınla evlenirse, çünkü doğarsa, o çocuk göremez, bir Gaz gibi bir tane kaybolur. Şimdi bu Belkıs'ta annesi tabi cinli, babası insan. Bu zamanla ne oldu? Yemen'de e, Sebe şehrinde devletin başkanı oldu bu Belkıs. Meşhur Belkıs. Melike derken böyle. Hatta Süleyman beraber görüşüyor ya da elinde bile onun hanımıyla oldu zamanla. Pisemel'in buluş şey burada. Sebeliler için yani Sebe halkı için fimeskeniyim ayih. Onların meskenlerinde mesken sekere yeskünden isimkandır bu. Yani insanın yaşadığı alarık beldelerinde bir ayet vardır. Ne ayetidir bu? İbrat vardır, alamet vardır, Berraamızın vatanetine, kudretine ayet vardır. Nedir bu ayetten bedenleri şimdi burada? Cennetan ayeminin ve şimali. İki tane bahçe. Yani cennetin sözü anlamı bahçedir böyle. Anlamı geliyor. Bu sebe şehrinde iki tane bahçelik vardı böylece. Biri sağda, biri solda. Bu sebe melikisi belkıs. Tahta geçince bu sebe şehri iki de arasındaymış. İki tane ser kayalık da. Orman değil, taş kayalar da. Ortada bir vadiymiş böyle. Şehir burada kurulmuş. Kaynak suları varmış ama az yetersiz mi bu suları? Tabi o da herkese tabi hayvanları var. Develeri var, büyük hayvanları var. Herkes orada su alma geliyorlar kaynağa kimse evini ad gözü monsus monsusu kana geliyorlar e, su başında halk gerekiyor işte küreyi görüyor karışıyor oluyor çoğu zamanlar kavga dövüş olmuş burada hatta adam öldürülmüş burada su başından belki bunu görünce şöyle etadoluş bakıyor belki akıllı aklı mekanisi de <gülüyor> iki tane iki tarafında büyük dağlar kayalıklar kardeş bunu iki tarafında duvar çektireyim. Bir baraj yaptırıyorum <Gülüyor> buraya. Bu çıkan sular, yağmur suları bu toplamıyor burada. Toplanan bunlar buradan. Çünkü oraya çok yağmur yağ, yağdığı halde ama takip ediyormuş tabi yağmur böyle. Bu sizce olmasın diyor. Bu su, su diye hem içme suyu hem kullanma suyu diyor hem de ekine, ziraata tarıma faydalıdır böyle diyor. Böyle. O dönemde Belkıs ne yapıyor? O bakın kadınlığıyla ne yapıyor? İki dağ arasına duvar çektiriyor. İki tarafından da böyle. Tabi o günün duvarı tabii. O zaman bektörü arm yok tabii. Demir şey yok o zamanlar. çimento yok. Taşla. Arasına harç koyar arasına. kalın duvar öldürüyor, öldürüyor iki tarafında. Ve buna delikler bırakıyor. Kapaklar bırakıyor. Akıt patiçinin İşte bu Barajın çok büyük bir baraj ama. İki daha katıldığı için. Bu barajın bir sağ tarafında sır bahçelikmiş böyle. Yani tarıma elverişli bir yer. Böyle. Çeşitli meyveler, sebzeler, ekinler yetişiyor. Sulama yapılıyor orada. Muazzam boldu bereket varmış böyle. Öbür tarafında aynı şekilde. Aynı tarafında. Demek ki halkın bir kısmı barajın belisi oturuyorlar. Bunlara ait. Öbür tarafı da öbürüne bunlar. Bakın çok bolu beket ay bunlarda. Kulümines ki Bunlar diyor ki peygamberleri, bu kavme 13 tane peygamber gelip geçmiş bunlara. Çok peygamber gelmiş bunların. Kur'an-ı Kerim'de yalnız 28 tane ismi geçiyor. 28'i nedir? Üçü de yine itiraflı. Üçü de peygamber mi, evliya mı diye. Yani 25 peygamber kisti konu biliniyor vereceğim Ama bunun dışında yüz binden fazla peygamber geldi. Yani her topluma, her topluma peygamberleri geldi. Bunlara da on üç peygamber gelmişti peşi peşine. Şimdi diyor ki peygamberler, peygamberler bunları halkına kulu mürs kıl kim Rabbim rızkını yiyin diyorlar. Rızık bolsun hala. Rızıkları gayet bol hala veşkülü leh. Ona şükür ediniz. Allah'a, Rabbiniz şükür ederiz. O rızkını yiyiniz buyuruyor. O rızkını yiyiniz. Şükrediniz. <tıklı> belletün <bir şeydir> tayyibetün tayyibah. Tertemiz belde, şehir. Ve Rabbin gafur, Rabbin gafur. Size bağışlar. Ona şükrederseniz, kuluk ederseniz. Burada <tıklı> belletün <bir şeydir> tayyibetün Tefsir-i Kebir'de şöyle diyor, yani belde, şehir, tertemiz, pak bir şehir. Şöyle diyor Tefsir-i Kebir'de, o beldede de zararlı yaşamıyormuş. Yılan, akrep, çıyan, bir pire, sinek olmuyormuş anıltam olarak orada. Orada yaşamıyormuş işte bunlara böyle Tertemiz belde. Hatta başka yerden gelen bir yolcular... Üzerinde tabiçten çok insan bitirir mi insanlar böyle? başlayan gelen bir yol üzerinde bir olsa bile sebeğe girdi mi Bit orada yaşamıyormuş. Yani o temiz havada o yaşamıyormuş yaşamıyormuşlar bunlar. Da. Mevla Kur'an'a böyle bir şey. Belletun, tayyibetun böyle. Pahalık tertemiz belde. Havası gayet tertemiz havası. Suyu tertemiz suyu. Gıdaları tam doğal, tam doğal yaşantı. İnsanlar zinde, sıhhatı sağlıklı. Yani hastalığı bilmiyormuşlar muştaki, ona halk yapıyor. Hasta bilmiyor hastalığı. Tabi mesela tefsirler öyle ki, mesela sinek yaşamıyor diyorlar. Yani şu anlamaya gelebiliyor, demek ki mikroptada barınamıyor orada. Mikrop da barınamıyor orada. Hatta vela vebaün Veyla akrebe sayı bu şekilde. Yani beba hasıl da yoktu. Orada böyle böyle şey. Demek ki mikrobunun barınamadığı, yaşayamadığı bir me memleket böyle. Tertemiz havası, bol oksijeni, doğal havası, tertemiz suyu, hep doğal gıdaları. Bol gıdaları böyle. Halkı zinde, halkı sağlıklı, halkı huzurlu, her şey bol mu bol böylece o kadar boğuş ki meyveleri yiyecekleri giderken yolda arabadan bir şey düşerse yine buna ama bunu belli ama değilmez olmaz demiş böyle, böyle o kadar bolluk bir böyle şey işte diyor ki bunların peygamberleri kulu mürskü rabbi bu rızkınızı yiyin bakalım Rabbiniz bu armağan böyle ama veşkü leh. ona şükür edinmesi böyle şey. Ne yazık ki insanlar nimeti görünce unutular Mevla'yı da kendilerine veriyorlar bunu insanda kendilerine. Yani ben yaptım. Biz yaptık. diye böyle Bu kendilerde böyle olur bir şekilde. Yani bu her insanda az çok vardır. Kimin daha az kimin daha çoktur. Mesela benlik vardır. İşte ben çalıştım, ben çabaladım, akıl ettim. İşte zamanın fırsatını değerlendirdim. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Hiç böyle kader aklı insanın gelmez. Allah aklına gelmez. Bu da böyle. böyle olmuşlar. Ve Rabbin gafur. Rabbinize gafur. Yani bağışlayıcı günahları bağışlayı Mevlam bağışlayıcı Mevlam verecek. Hatta de bağışlayıcı böylece. Fer Fe olduğu fakat ne ate bunlar iradet, irraz kaçındılar, şükür yok, Allah kulluk yok, iman yok. Hatta bunlar güneşe tapınırdı bunlar, güneş tapınırdı bunlar böyle. Yani güneş doğarken çıkardı böyle dışarıya, onlar seyirci kapanırdı böyle. Bir güneş batarken güneş tapınırdı bunlar belki. Işte. Aşağı. Yani güneşi bir Rab ilah olarak kabul edilmişler. Yani güneş tanı demişler. Yani Tabılmışlar. Güneş'e böyle şey. Yani nedir güneş? Böyle? Atomlar. Hidrojen, helyum atomları. Bir reaktör. Yani atom reaktörü. böyle şey. Hidrojen atomlar birleşiyor. Helium oldu. Dört bir helyum oluyor. Arta kalanı enerjiye dönüşüyor böyle. Yani bir atam reaktörü aslında böylece. Fe'eradu. Bu sebe halkı ne yaptılar? Peygamber'in dinemediler. Şükürden kaçındılar. Allah'a kurtuldan kaçındılar. İmadan kaçındılar. Sonra Fersen aleyhi. Ceza geldi bunlara. Ceza geldi bunlara böyle. nimetin şükür yapılmazsa nimet gittiği gibi kulun başlığına mutlaka dünyada bir ceza geliyor. Mesela. Yani bunun için nimetten çok yapma gerekiyor. Böylece. Nimet büyük şükür ister. Hatta şöyle buyuruyor evli Ola, şükür nimetin diyorlar bağıdır. Nasıl bir yakalanan av yani bir av yakalan zamanlar eğer bağlanmazsa Kaşar bağladığımız abi kaşamamış böyle nimette bağlanmazsa kaşar. Ne diyor bu bağda? Şükür bağı. şükür bağ Şükür, bağ, şükür nimeti bağlı bak böyle. Kudur canın Allah şükrettikçe verene buruyu le eziden neküm le eziden neküm artı artı, artı artıyor Artıyor yani Şimdi bunu ne yaptılar? Şükre teketler, isleteler. Faresen aleyhim onun üzerine göndermek mevlan buyuruyor. Bu da fedi cezaiye. Yani onlara ceza olarak onlara gönderdik. Şelini arimi. Arım selini. Ve alem önce bunların başına fare gönderdim o Fare. Fareler. Ne yaptı fareler? Bu tabi duvarın dibine oydu fareler. Ocular alttan su buşırmaya başladı. Baklar ki bunlar su fışkırıyor her taraftan. Gözetler bakla bu yapan fareler. Ne kadar kedi varsa topları kedileri, oraya topladık bağlılar farlık verici. Tabii Tabi kez doldurunca fare gelemedi. Tıkadılar bunlar şeyleri, fare direklerini ve tamam yaptı bizde de böyle şey. Arkadan Mevlam köstebeklere, köstebeklere göndermedi. Köstebek daha derinden geldi. Daha büyük açtı farede bir şey yapamadı, kedi şey yapamadı köstebeklere. Açma başlarına böleceği, suyuna fışrıyor bu şekilde böleceği. Başta bunların tarlalara, bahşelerinin su içine kalmaya başladı böleceği. Peygamber bunlara peygamberleri. Bakınız, bunu Mevlam gönderiyor. Yani burada fare erken, bir anda on binlerce fare geldi. Bunu kim gönderdi? Köstebeklere Mevlam buraya köstebe gönderdi. Binlerce. Kimlere bunlara bakın, uyarı bunlar sizlere. Tevbe ediniz, gelin Allah'a dönünüz. Yalvardılar bunlara. Bunlar tabi diretti de hayır dedi bu seferde. Bu yüzden Meryem buyuruyor, Arim Sel'i deniyor, Arim Sel'i. O vadiye çok şiddetli yavru geldi, yağmur. Şiddetli ama böyle. Sen gökte yarılmış. Yarılmış böyle denerek kovadan boşanan bir tabiri vardı bu şekilde böylece. Bu şekilde göd yarılmış bir yağmur ki sel böyle geldi. Muazzam sel geldi. Ne yaptı bu sel? O barajın duvarını yıktı. Yıktı normalde. Tabii taştan duvarlar içinde çamur falan bu şekilde karıştı da kolon duvarları gerçi ama ama Irak'ta dilenince beton da olsa Fayetmi tabelice. Bunların duvarları yıkıldı, bir taraftan bu azam sel geldi. Doğru yıkılınca içindeki su da böyle yayılınca bütün bahçe arazilerine su kapladığı gibi evlerinle kapı kum, çakıl, çamur evlerini kapadı, evler kayboluyorlar. Evler evle görülmedi böylece. Tabii çok boğdan da oldu. ve beddellâhüm cenneteyim cenneteyni eklin. <Sessizlik> Mevlam buyuruyor, onların iki vahşeliğine bedel, onlara iki başka bahçe verdik. Zevâte-y bükülün Acı, ekşi, buruk bir meyvesi olan, çiçekleri olan, budaklı böyle şeyler, bodur ağaçlar. Ve esilin eştilde ılgın ağacı. Türkçenin ılgın ağacı estin. Ilgın ağacı, ağacı. ağacı olur haberde. yerde. Ilgın ağacı da dere kenarının yataklarında olur. Deniz kıyısında olur. Çorak yerde olur derler. Ilgın ağacı da bunda çiçek açar bu ama çiçeğe ağacılır bir şey gelmez. Bir şey yaramaz. Bodur olur bunun estin. Ve şeyim min sidrin kalir. Ve bir şey daha. Bu da neden min sidrin sidir ağacı. Ama bu kayı az oldu. Sidir ağacı. Sidir ağacı Arabistan olur muhtemelenler. Bu büyük ağaç olur. Yaptıkları da sabun yerine kullanır. Eskildir önünde kullanır. Sabun yerine. Eskildir yıkanırken atarmış kaynağını, eskildir yaptıklarını, bu kiri çıkarırmış. Hatta canıcı yıkarırken de bunu atarmış onlar böyle. Bir de bu ağaç meyve verir böyle. Nebk deniyor araçlar buna. Nebk. Değil meyve veriyor. Ben. Nebk. Meyve veriyor şöyle küçük erik şeklinde sarılı kırmızımsı oluyor böyle. İşte bir şekilde oluyor. Yani kirazın biraz daha büyüğü, kirazın, kirazın biraz daha büyüğü, erin küçüğü. Böyle sarı kırmızılı böyle. Bir tane sarı kırmızı oluyor. İşte tek şekilde var. Tatlı meyve. Bu tatlı meyve. Bir de böyle bunlara sidir ağacını derdi orada. Bir de böyle. Ama ve şeyin, minstisinin kalini ama az bundan. Az. Diğerleri çok. Nasıl bakılmayan bir arazi biliyorsunuz otlar görür, Ya ben otlar gürürler. Araziyi tarlaya basarlar. Otlar bu şekilde. Bunların bu yerleri de su çekilden sonra bile bir şey yaramadı böyle artık. Taşlı, kumlu, çakıllı, şunlar bunlar. Aradan beri işte bolu bütkü yetişti böyle. Şunlar yetişti böyle. Teklisi sidir ağacı yetişti. Tamam, bildiğim mevverede, elim kaldığım yerde bu sidraci vardı o dönemde. Sidraci, onun için iyi bilemiz sidracini. Rahmetli biri var orada, hacısız diye Allah'ı telisim. Çok derviş böyle. tekva, gaye salih yani bir Allah dostu böyle. Yani kana sahip biri vardı böylece. Bu ağacın meyvesi düştü bir yere, bunu toplar da bunlara bu, yemezdi böylece. Aşağıdaki kapıyı, Çürükre verirdi bunu böylece, orada. kim varsa. Yine bir gün, böyle toplamış meyveleri, Çürükre vermiş, kapıyı, kapıyı yakmış, uzanmış yatmış. Gece uyumuyor çok da, gönüze uyurdu biraz böyle, öyle uyurdu. Şimdi Çürükre geldi kapıya, kapıyı vuruyorlar. ''Ya ammî atî nebük, ya ammî atî nebük, amca bana nebük ver, nebük ver. Atî de Zeynep, yine de bir kız vermiş de, ama Zeynep'e verdim, bir de ver. Şimdi uykus tabi o zaman, ya da ruh, gidin diyoruz şimdi. Ya lala diyoruz şimdi. Afiyet olsun, ibzini ver. Yalar. Şimdi, burada muhtemelen bir şey daha var böyle, İslam'la ilgili. Bu Sebi halkı taburada yaşanma duruma gelince, e ...tarımları bitti artık bunların... ...hayvanlık bakım bitti bunların... ...artık orası arazi bir şey ama hale gelince... ...halkından kaçan başladılar... ...kabile kabile gidiyorlar. Bir de... ...Haris bin Salebe yürü vardı... ...kabile reisi... ...bu da aldı kabilesini oradan... ...bu da Medine'ye doğru geldi oradan... ...Haris bin Salebe de ...bu da aldı kabilesini... ...Medine'nin bulunduğu yere geldi... O zaman Medine içerisinde üç tane Yahudi kablesi vardı. Beni Nazir, beni Kaluka, beni Kureza diye üç kabli vardı Medine içerisinde. Şimdi bunlar geldiler. Baklar ki Medine'ye hakim olan güç Yahudiler merkeze giremiyorlar. Onlarla anlaştılar. bedenin dışında bunlar yerleştiler. Medine'nin dışına. Midiriş yerleştir ama bu tabii tehlikeli de böylece. Çünkü o dönemde diğer kabul eder başka bile saldırılırdı Nasıl saldırıyorlar? Yani savaşın dışında gece gelirler, şühre kaçırardı, kadına kaçırardı. Bunları satar pazarlardı köle derler yani. çalardı bunlar bu şekilde. Şimdi bunlar gelince villanın dışarısına Yağlılar tabi kurmaz var kendilerine böyle. Etrafında böyle. mı sevimler bunlar böylece. Bunlar dışarıya bunlar. Fakat zamanla bu salebe çoğu çoğu çabuk oldu bu kabilelerin. Çabuk gelişirler Çoğaldılar. güçlenince Yağlılar bu çıkarlar merkezden, şehir merkezinden. Bunlar yerleştiler böyle. Yani dışarıya çıkardılar. Sonra bu salebe ölünce bunun iki oğlu vardı. Bir adı Evis devada hazreçte iki oğlu vardı onun. Bu ölünce kabile tek onunla birleşemedi. Kabilenin bir kısmı insanın bir kısmı evriş'ten oğluna tabi oldular. Çift hazreç'ten oğluna tabi oldular. Kabile ikiye bölündü. Kabile ikiye bölündü. Gerçi iyi kardeş kabilesi, hep akrabalar tabi bunlar. Alışverişli birbirlerinden. Aynı kökünden geliyorlar. Kabile ikiye ya Yahudilerin de teşvikiyle, tahrikiyle, arabozulucuyla bunun arasında fitre düşmanı geliyor aralarındaki iki kabile arasında bunlar. İki kabile, iki karış oldukları halde ara sıra başlar birini savaşmaya. Biri böyle. Kılıç çekiliyor, oklu atılıyor. Savaş oluyor. Peki ne oluyor savaştan muhteremler? ...genelde gençler... ...gençler... ...tabii biraz da o gençlik heyecanıyla... ...bir kahramanı böyle... ...haşa bir tas tabi... ...öyle atılıyorlar... ...ama her savaşta çok gençler ölüyordu... ...gençler ölüyordu... Be. ...sonra ne oluyordu... E, ...tabii bunların... ...eşleri dul kalıyor... ...çoklar yedim kalıyor... ...anababaları gaziş dekiyordu bunların... ...yani bir savaş arası... Dilmeden, Aks tavuş baş olduğu bir Ne şey. zaman kadar birim arıçılardere eline girince kadar mutlulandı. Onu da elandılar. İslam da bunları tanıştı, billeştiler ve bunlara işte el sardı bunlara. Yani sonuç olarak özdençe mutlulam cemaatimiz demek ki bir kul, bir toplum, bir millet. Allah şükrederse, nimeti verenebilirse, ona kulluk ederse, Rabbim burada bize söz veriyor ayet-i kerimesinde, onu arttırıyor nimeti. Yani nimet kesinlikle alınmıyor, geri alınmıyor. Almayalım, geri almıyor. Ver nimeti Allah geri almıyor böyle şey. Ama kul şükür yerine, şikayete başlarsa, nanköle başlarsa, kulun birdenbire yüzleri parlar bir çöker gider. Çöker gider. Leta'na Fatiha.